1741 numaralı konu, Hazreti Ömer'in Uhud savaşı hakkında bir hutbe irat etmesi Hazreti Ömer bir cuma günü bir hutbe irat etti. Bunda Ali İmran suresini, Uhud'da, iki ordunun karşılaştığı günde, sizden geri dönüp kaçanları işledikleri bazı günahlardan, terk etmemeleri emredilen yeri terk etmelerinden, ötürü şeytan kaydırmak istemişti. Mealindeki 155. ayete kadar okuyarak şunları söyledi, Uhud gününde kaçmaya başladık. Ben de dağa çıkıncaya kadar koştum, öyle ki bir ceylan gibi sıçrıyordum. Bu sırada insanlardan bazıları, Muhammed öldürüldü, diyordu. Bunun üzerine kendi kendime, kim, Muhammed öldürüldü, derse onu öldüreceğim, dedim. Dağın tepesinde bir araya geldiğimizde Ali İmran suresi 155. ayeti kerimesi nazil oldu. Küleyb şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer bir gün bize bir hutbe irat etti. Bu hutbesinde Ali İmran suresini okudu ve, bu şuur Uhud günü nazil olmuştur, diyerek sözlerine şöyle devam etti. Uhud günü biz Hazreti Peygamber'i bırakıp sağa sola kaçıştık. Bir arabi Yahudinin, Muhammed öldürüldü, dediğini işittim. Bunun üzerine, bundan böyle kim, Muhammed öldürüldü, derse onun boynunu vururum, dedim. Nihayet Hazreti Peygamber'in bize doğru geldiğini gördük. Müslümanlar da dönüp onun etrafında toplanıyorlardı. Bu olay üzerine Muhammed sadece bir peygamberdir, ondan önce de, nice, peygamberler gelip geçmiştir, şimdi o ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde geriye mi döneceksiniz, kim topuğu üzerinde geriye dönerse, bilsin ki, Allah'a hiçbir zarar veremez, Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır, Ali İmran, 3 suresi 144, ayeti kelimesi nazil oldu.